benden daha iyi bildiğini iddia edebilir misin Bu senin okuduğun ayetlerde kastedilen kimseler müşriklerdir Şefaat amazhar olacak olanlarsa günah işlemiş olup da bundan dolayı azaba düçar olmuş ve sonra da azaptan çıkmış olanlardır Bu sözlerinden sonra iki elini iki kulağına götürerek sözlerini şöyle sürdürdü Eğer Hazreti Peygamber'in onlar cehenneme girdikten sonra oradan çıkacaklardır, Bu yurduğunu duymamışsam şu kulaklarım sağır olsun Biz o zamanlar senin okuduğun bu ayet